1236, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, öğle ve akşam namazından sonra oturup gelecek namazı bekleyenlere müjde vermesi, evet, Hz. Peygamber akşam namazını kıldıktan sonra dönenler döndüler, diğer namaz için kalanlar da kaldılar, Peygamber çıktı ve, işte bu, Rabbimizin göklerin kapılarından bir kapı açmasıdır, sizinle meleklerine karşı iftihar ederek, benim kullarım bir farizayı yerine getirdiler ve ikinci farizayı bekliyorlar, der.